Fizilalil Kur'an tefsiri, yazan, Seyyid Kutup, Ali İmran Suresi 6. Bölüm. Allah da onlara hem dünya kazancını hem de ahiret mükafatının en güzelini verdi, Allah iyi işler yapanları sever. Uhud'daki Yenilgi Uhud yenilgisi, zayıf ve azınlık oldukları halde Yüce Allah'ın Bedir'de kendilerine yardım ettiği ve her durumda zaferin kendileri için evrensel bir yasaymış düşüncesinin ruhlarında yer ettiği Müslümanların karşılaştığı ilk yenilgiydi, bu yüzden Uhud çarpışmasında beklenmedik bir sınav vermişlerdi. Kur'an-ı Kerim'de bu olaydan çokça söz edilmesinin sebebi, ruhlarını eğitmek, düşüncelerini doğrultmak ve onları hazırlamak için bazen teselli ederek, bazen hoşnutsuzluk göstererek, bazen hükümler yerleştirerek, bazen de örnek vererek her fırsatta Müslümanların elinden tutarak devam etmesi olsa gerek. Çünkü, önlerindeki yol uzun, karşılaşacakları deneyler yorucu, üzerlerindeki sorumluluk son derece ağır ve çağırsak. Varıldıkları görev oldukça büyüktür. Burada verilen örnek, genel bir örnektir, peygamber ve topluluk sınırlandırılması söz konusu değildir, sadece iman kervanına bağlanmaları, müminlerin tavrını bilmeleri, buradaki imtihan olayını her davet ve din için kaçınılmaz bir şey olarak düşünmeleri, duygularında müminlere yakınlık düşüncesini, gönüllerinde akidenin tekliğini ve kendilerinin büyük iman ordusunda bir bölük konumunda olduklarını yerleştirmek için onları kez kendilerinden önceki peygambere uyanlara bağlamak amacı güdülmektedir. Nice peygamber var ki, çok sayıda taraftarı kendisi ile birlikte savaştı, bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı yılmadılar, gevşemediler ve boyun eğmediler. Nice topluluklar beraberlerindeki peygamberlerle büyük savaşlar verdiler, başlarına gelen bela, hüzün, zorluk ve işkencelerden dolayı ruhlarında bir zaaf ve çarpışmanın sürmesinden dolayı güçlerinde bir eksilme söz konusu olmadı, ne korkuya ne de düşmana teslim oldular, akide ve din uğruna savaşan müminin yapması gereken de budur. Allah Sabırlıları Sever Onların ruhları sarsılmaz, güçleri dağılmaz, dirençleri gevşemez, boyun eğmez ya da teslim olmazlar, Allah sabırlıları sever ifadesinin derin etki ve ilhamları vardır, yarayı tedavi eden, acıları saran, zarar ve amansız çarpışmayı hafifleten bu sevgidir. Buraya kadar ayeti kerime, o müminlerin zorluk ve imtihan anındaki durumlarının açık bir portresini çizdi, şimdi ise, ruhlarının ve duygularının gizli bir tablosunu, ruhlara ağır gelen, onları aşılmaz tehlikelerle bağlayan ancak müminlerin ruhlarını Allah'a yöneltmekten alıkoymayan tehlike yıl yüz yüze geldiklerinde Allah hakkında takındıkları edep tavrının tablosunu çizmektedir. Bu müminlerin nefisleri alışkanlıkları o olduğu üzere ilk önce zafer istemiyorlar, düşmana karşı dayanma ve zaferden önce, günah ve hatalarını itiraf için af ve bağışlanma dilemektedirler. Onlar sadece, ey Rabbimiz, günahlarımızı ve davranışlarımızdaki aşırılıkları bağışla, ayaklarımızı kaydırma ve kafirler karşısında bize yardım et demişlerdir. Ne nimet ne de servet istiyorlar, hatta sevap ve mükafat da istemiyorlar, ne dünya ne de ahiret sevabını istiyorlar, Allah'ın yolunda savaşıp sadece O'na yönelirken Allah'a karşı son derece edepli bir tavır takınmaktadırlar, ondan önce günahlarından bağışlanma sonra ayaklarının kaymamasını ve sonra da kafirlere karşı yardım beklemektedirler, yardımı da kendileri için istemiyorlar, kafirlere ceza olarak ürfün hezimetini istiyorlar, bu da Yüce Allah'ın nimetleri karşısında mümine yakışan bir tavırdır. İşte kendileri için hiçbir şey beklemeyenlere Yüce Allah, katından her şey vermiştir, aynı şekilde ahireti isteyenlerin temenni edip ümit ettiklerini de vermiştir. Allah da onlara hem dünya kazancını, hem de ahiret mükafatının en güzelini verdi. Yüce Allah onlara ihsanını gösteriyor, güzel bir edep tavrı takındıklarından, cihadı hakkıyla yerine getirdiklerinden dolayı onlara karşı sevgisini bildiriyor, kuşkusuz bu da en büyük nimet ve en büyük sevaptır. Allah iyi işler yapanları sever. İslam düşüncesinin büyük gerçeklerini içeren, Müslüman kitlenin eğitilmesi rolünü hakkıyla yerine getiren ve Müslüman ümmetin her nesli için bu birikimleri saklayan bu bölüm de böylece sona eriyor. Surenin akışı, düşünceleri doğrultmak, vicdanları eğitmek, yolun kaygan noktalarından sakındırmak, Müslüman kitleyi, kendilerini kuşatan hilelere ve düşmanlarının kurduğu tuzaklara karşı uyarmak amacıyla savaşta meydana gelen olayları sunmak ve onları değerlendirmelerine eksen kılmak hususunda bir diğer adım atarak sürmektedir. Uhud'daki yenilgi, Medine'deki, kafir, münafık ve Yahudilerin çeşitli söylentiler çıkarmalarına bir fırsat olmuştu, Medine, henüz bütünüyle Müslümanların olmamıştı, oradaki Müslümanlar, Bedir'in, içindeki parlak zafer ve oluşturduğu korku duvarıyla kuşatılmış son derece garip bir topluluk idiler, ancak Uhud'da alınan bu yenilgiyle durumları büyük ölçüde değişti, pusuda bekleyen düşmanlar, kinlerini açığa vurma, zehirlerini saçmak ve bütün Müslümanların özellikle şehit olanların ve ağır şekilde yaralananların evlerinde meydana gelen felaket havası içinde hile ve desiselerini yaymak ve böylece Müslümanların fikir ve saflarını karıştırmak için müsait bir ortam bulmuş oldular. Kur'an'ın yönlendirici sunuşu ile savaşın gövdesini ve en geniş sahnelerini temsil eden aşağıdaki bölümde, Yüce Allah'ın, iman edenleri kafirlere uymaktan sakındırmak için seslendiğini, düşmanlarının kalbine korku salıp, kendilerine zafer vereceğini vaat ettiğini, onlara savaşın başlangıcında vaat ettiği zaferi verdiğini, ancak kendilerinin çekişmeleri ve Resulullah'ın, salat ve selam üzerine olsun, emrine muhalefet etmeleri yüzünden bu zaferi kaybettiklerini hatırlattığını görüyoruz. Daha sonra, savaş sahnesi, her iki yönüyle, canlılık ve hareket fışkıran bir tarzda sunuluyor. Yenilgi ve korkunun ardından gelen, Allah hakkında kötü zan besleyen münafıkların kalbini kemiren şaşkınlık ve hasret ile müminlerin kalplerine indirilen güven söz konusu edilmektedir. Böylece bir taraftan, kulların ecellerine ilişkin ilahi takdirin hakikatinin yerleştirilmesiyle birlikte, olayların bu şekilde sürüp gitmesinin ardındaki gizli hikmet ve latif plan da ortaya çıkmış oluyor. Surenin akışı, bu bölümün sonunda müminleri, kafirlerin, Ölüm ve şehadet konusunda yaydıkları sapık düşüncelerden sakındırmakta ve onları ölme ya da öldürülme şeklinde olsun, insanların sonuçta görecekleri diriliş gerçeği ile yüz yüze getirmekte ve her ne suretle olursa olsun mutlaka Allah'a döneceklerini bildirmektedir. k a f -i r l e r e tabı olmak 146 nice peygamber var ki, çok sayıda taraftarı kendisiyle birlikte savaştı, bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı gevşemediler, yılmadılar ve boyun eğmediler, Allah sabırlıları sever. 147 onlar sadece, ey Rabbimiz, günahlarımızı ve davranışlarımızdaki aşırılıklarımızı affeyle, ayaklarımızı kaydırma ve kafirler karşısında bize yardım et demişlerdir. 148- Allah da onlara hem dünya kazancını ve hem de ahiret mükafatının en güzelini verdi, Allah iyi işler yapanları sever. 149- Ey müminler, eğer kafirlere itaat ederseniz sizleri topuklarınız üzerinde geriye döndürürler de hüsrana uğrarsınız. 150- Oysa Allah'tır sizin Mevlanız, o yardım edenlerin en hayırlısıdır. 151 Biz kafirlerin kalplerine korku salacağız, çünkü onlar kendilerine hiçbir güç verilmemiş olan nesneleri Allah'a ortak koşmuşlardır, onların gidecekleri yer cehennemdir, zalimlerin varacağı yer ne fenadır. 152 Allah size verdiği sözü yerine getirdi, hani size sevdiğinizi, zaferi, gösterdikten sonra bozuluncaya, savaş konusunda görüş ayrılığına, düşünceye ve itaatsizlik edinceye kadar müşrikleri kırıp geçiriyordunuz, kiminiz dünyayı istiyordu, kiminiz de ahireti istiyordu, sonra sizi deneyden geçirmek için onların başından savdı, ama yine de sizi affetti, Allah müminlere karşı gerçekten lütuf sahibi 153 Hani peygamber arkanızdan sizi çağırırken, hiç kimseye bakmadan kaçıyordunuz, ne kaybettiğinize ve ne de başınıza gelene üzülmeyesiniz diye Allah sizi kederden kedere uğrattı, hiç kuşkusuz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. 154 sonra o kederin ardından Allah, üzerinize içinizden bir grubu saran bir güven duygusu, bir uyuklama indirdi, bir grup da kendi derdi ne düştü, bunlar Allah hakkında cahiliye zihniyetini yansıtan, gerçeğe aykırı bir düşünce taşıyorlar ve, bu işte bizim bir fonksiyonumuz var mı, diyorlardı, onlara de ki, hayır, bu tamamen Allah'ı ilgilendiren bir iştir. Aslında sana açıklayamadıkları bir şeyi içlerinde saklıyorlar, içlerinden, eğer bu işte bir fonksiyonumuz olsaydı burada öldürülmezdik, diyorlar, de ki, eğer evlerinizde de olsaydınız alınlarına ölüm yazılanlar uzanacakları yerleri yine de boylarlardı, Allah, gönüllerinizdekini deneyden geçirmek ve kalplerinizdekini arıtmak için bunları başınıza getirdi, hiç kuşkusuz Allah gönüllerin özünü bilir. 155-2 topluluğun karşılaştığı gün savaştan geri dönenlerinizi şeytan bazı günahkar duyguları yüzünden ayartmaya girişmişti ama Allah onları yine de affetti, hiç kuşkusuz Allah affedici ve halimdir. 156 Ey müminler, yolculuğa çıkan ya da savaşa katılan kardeşleri hakkında eğer onlar yanımızda olsalardı ölmezler ya da öldürülmezlerdi diyen kafirler gibi olmayınız. Allah bu asılsız saplantıyı onların kalplerine çöreklenen acı bir hayıflanmaya dönüştürdü. Oysa can veren de öldüren de Allah'tır, hiç kuşkusuz Allah yaptıklarını görür. 157- Eğer Allah yolunda öldürülür ya da ölürseniz, Allah'tan gelecek olan bağışlama ve rahmet, onların biriktirecekleri dünya nimetlerinden daha hayırlıdır. 158- Kuşku yok ki, ölseniz de öldürülseniz de Allah katında toplanacaksınız. Şu ayetler grubuna araştırıcı bir gözle baktığımızda, kanatlarının canlılık fışkıran birçok sahneyi, İslam düşüncesi, insan hayatı ve evrensel yasalara ilişkin temel ve büyük hakikatleri sardığını görürüz, duygu ve düşünceleri coşturacak düzeyde savaşın hiçbir yönünü dışarıda bırakmayacak şekilde, çabuk, canlı, hareketli ve derin bir dokunuşla ele aldığına şahit oluruz, kuşkusuz bu ayetler meydana gel di atmosfer kendine özgü koşulları ve olayları beraberindeki ruhsal ve duygusal hareketlerle birlikte savaşı canlılık ve gözler önüne serme bakımından bunca uzunluk ve detaylılıklarına rağmen siyer kitaplarında rastlanan tüm rivayetlerden daha etkindirler ayrıca daha doğru bir düşünceye ulaşmak isteyen ruhlardaki canlı ve hareket halindeki gerçekler yığınını da kanatlarının altına aldığını görürüz. Bunca sahneyi, bütün bu gerçekleri, bu denli canlı, hareketli ve duygulandırın bir tarzda bu kadarcık söz ve ifadeye sığdırmak insanın yapacağı bir şey değildir kuşkusuz. Bu gerçeği, üslupların sırlarını ve ifadelerinin gücünü algılayanlar, öncelikle de üsluplarla uğraşan ve ifadenin sırlarını araştıranlar kavrayabilirler. Ey müminler, eğer kafirlere itaat ederseniz sizleri topuklarınızın üzerinde geriye döndürürler de hüsrana uğrarsınız. Oysa Allah'tır sizin Mevlanız, O, yardım edenlerin en hayırlısıdır. Medine'deki kafirler, münafıklar ve Yahudiler, Müslümanların dirençlerini kırmak, Muhammed'le salat ve selam üzerine olsun, birlikte hareket etmenin sonucundan onları korkutmak, savaşın ürkütücü yanlarını, Kureyş müşrikleri ve müttefikleriyle takışmanın sonuçlarını tasvir etmek için müminlerin başlarına gelen yenilgi, ölüm ve yaralanmaları dillerine dolamışlardı, küfür kalplerin karıştırılması, safların dağılması, güvensizliğin oluşması ve güçlülerle savaşmaya devam etmenin gereğinden kuşkulanmanın yayılmasını istiyordu. Çünkü savaştan el çekmenin hoş gösterilmesi ve zaferi kazanmak üzere olanların barışmaya yanaştırılması için en uygun hava, yenilgi havasıdır. Ayrıca bu atmosfer, kişisel acıların ve bireysel felaketlerin yaygınlaşıp toplumun ve akidenin bünyesini yıkmaya dönüşmesine ve böylece galip güçlere teslim olmaya uygun bir atmosferdir. Bu yüzden Yüce Allah, iman edenleri kafirlere uymaktan sakındırmaktadır. Çünkü kafirlere uymanın sonu kesin zarardır. Hiçbir kar ve yarar söz konusu değildir. Onlara uymak, topukların üzerinde küfre gerisin geriye dönmektir. Mümin, ya küfür ve kafirlerle savaşmak, batıl ve batıla uyanları def etmek suretiyle yoluna devam edecek ya da Allah korusun topukları üzerinde küfre dönecektir. Müminin konumunu ve dinini koruyarak ikisinin arasına pasif bir pozisyonda bulunması imkansızdır, insan böyle düşünebilir, yenilginin ardından, yara ve berenin etkisiyle, güçlü galiplerle savaşmaktan vazgeçip, onlarla barış yapabileceğini, bununla beraber dinini, akidesini, imamı ve varlığını koruyabileceğini sanabilir, bu, kof bir vahimdir, böyle bir durumda ileriye atılmayanın, geriye dönmesi kaçınılmazdır, küfür, şer, sapınlık, sapıklık ve tağutlarla savaşa tutuşmayanın. Horlanıp geriye dönerek, küfür, şer sapıklık, batıl ve tuğyana dönmesi zorunlu bir sonuçtur, bir kişinin akidesi ve imanı, onu kafirlere uymaktan, onları dinlemekten ve onlara güvenmekten alıkoyamıyorsa bu durumu o kişinin gerçekte daha ilk andan itibaren iman etmediğini gösterir. Akide sahibinin, akidenin düşmanlarına dayanması, onların desiselerine kulak vermesi ve direktiflerine uyması ruhsal bozgun belirtisidir, yenilgi baş gösterdi mi de sürecektir, artık kimse onu sonuçta yenilmekten, Topukları üzerinden küfre dönmekten alıkoyamaz, ilk adımlarını atarken bu kötü sonuca varacağını zannetmese de, mümin, akidesi ve yönetilmesi bakımından, dininin ve önderliğinin düşmanlarına danışma gereğini duymaz, bir kere onları dinlerse fıtri ve pratik bir olgu olarak artık topukları üzerinde irtidat yolunu tutmuş demektir, işte yüce Allah, müminleri uyarmakta, bundan sakındırmakta ve iman adına onlara seslenmekte. Ey müminler! Eğer kafirlere itaat ederseniz sizleri topuklarınızın üzerinde geriye döndürürler de hüsrana uğrarsınız. Topukların üzerinden, imandan küfre dönme yıkımından daha büyük zarar var mı? İman zararından sonra hangi kazanç olabilir ki? Şayet kafirlere uymaya eğilim göstermenin nedeni, onlardan bir koruma ve yardım beklentisi ise, bu bir vehimdir. Ayetlerin akışı, yardım ve korumanın gerçeğini hatırlatarak bunu da reddediyor. Oysa Allah'tır sizin Mevla'nız, O, yardım edenlerin en hayırlısıdır. Müminlerin dostluk ve yardım bekleyecekleri merci burasıdır. Allah'ın dost olduğu kimse için onun yarattıklarının birinin dostluğuna gerek var mı? Yardımcısı Allah olanın, kulların yardımına ihtiyacı olur mu? Ayetlerin akışı, Müslümanların kalplerini sağlamlaştırmak için kendisine hiçbir otorite, güç ve kuvvet indirilmeyen şeyleri Allah'a ortak koşmalarından dolayı düşmanlarının kalplerine korku salındığını müjdeleyerek bunun ahirette hazırlanan azaptan önce olacağını bildirerek sürmektedir. Biz kafirlerin kalplerine korku salacağız, çünkü onlar kendilerine hiçbir güç verilmemiş olan nesneleri Allah'a ortak koşmuşlardır, onların gidecekleri yer cehennemdir, zalimlerin varacağı yer ne fenadır. Kafirlerin kalplerine korku salınacağına ilişkin ulu, kadir ve kahar olan Allah'ın verdiği söz, savaşın sonu için bir garanti, düşmanlarının yenilgisi ve dostlarının zaferi için bir güvencedir küfrün, imanla karşılaştığı her savaş için geçerlidir bu vaat, küfredenlerin, korkmadan ve Allah tarafından kalplerine atılan dehşet duygusu harekete geçmeden müminlerle karşılaştıkları vaki değildir, ancak önemli olan müminlerin kalplerinde iman ve bir tek Allah'a dostluk duygusu gerçeğinin bulunmasıdır. Bu dostluğa sıkı sıkıya bağlı bulunmaları, Allah'ın ordusunun galip olacağı gerçeği konusunda her türlü söylenti ve kuşkudan soyutlanmaları ve kafirlerin, yeryüzünde Allah'ı aciz bırakamayacakları gibi ondan kurtulamayacaklarını da bilmeleridir, görünüşte bu gerçeğe aykırı bir durum belirdiğinde de Allah'ın ayette geçen sözüne içtenlikle güvenip buna göre hareket etmeleri gerekir, çünkü Allah'ın sözü, insanların gözlerinin gördüğü ve akıllarının değerlendirdiği her şeyden daha doğrudur. Kafirler korkacaklardır, çünkü kalpleri gerçek bir dayanaktan yoksundur, çünkü onlar ne bir güce ne de güçlü birine dayanmaktadırlar, onlar hiçbir güçleri olmayan tanrılarını Allah'a ortak koşmaktadırlar, çünkü Yüce Allah bu. Tanrılara hiçbir güç bahsetmemiştir. Kendisine hiçbir güç verilmemiş olan nesneler, deyimi bazen iddia edilen tanrıları, bazen de kof inançları vasıflandırmak için Kur'an'da sıkça rastladığımız köklü ve temel bir gerçeğe işaret eden derin anlamlı bir deyimdir kuşkusuz, herhangi bir düşünce, inanç, kişi veya kuruluş, taşıdığı gizli güç ve caydırıcı otorite oranında, yaşar, hareket alanı bulur ve etkinlik gösterebilir, bu güç, içindeki, hakke, mefhumu ile, yani Allah'ın tüm evreni dayandırdığı temeller ve evrende yürürlükte olan Allah'ın koyduğu yasalara uygunluk derecesi ile ölçülür, bu, hakke, olma mefhumunu içermesi ile Yüce Allah, varlık aleminde gerçek anlaşılır, Namda faal ve etkin olan güç ve otoritesinden ona bahşedecektir. Aksi takdirde, görünürde parlak ve heybetli görünse de son derece hafif boş, zayıf ve çürük olacaktır bu güç. Müşrikler, Allah'tan başka tanrıları çeşitli şekillerde Allah'a ortak koşarlar, öncelikle, uluhiyetin özelliklerinden herhangi bir şeyi Allah'tan başkasına vermekle meydana gelir bu şirk, bu özellik, Kanun koyma, hayat tarzları ve toplumsal düzenleri için başvurdukları değerleri belirlemek için bu kanunlara uymaya ve bu değerleri benimsemeye zorlamak şeklinde kullar üzerinde kullara egemenlik hakkı tanımaktır. Bu özelliklerin kapsamında bulunan ve onlardan bir parça sayılan sembolik ibadet sorunu bundan sonra gelir. Peki bu tanrılar, Allah'ın şu evreni dayandırdığı, haktan neye sahip bulunuyorlar? Kuşkusuz yüce Allah, şu evreni sadece bir olan yaratıcısına dayanması için yaratmıştır. Bütün bu yaratıkları da, ortak koşmaksızın kendisine kullukta bulunmaları, hiç tartışmasız kanun ve değerler konusunda sadece kendisine başvurmaları ve ona bir başkasını eş koşmadan hakkıyla kendisine kulluk etmeleri için yarattı, bunun için için, kapsamlı anlamıyla tevhidin dışına çıkan her şey, dayanıksız ve boştur, evrenin yapısındaki gizli, haktan yoksundur, bu yüzden de çürük ve cılızdır, ne bir güç ne de bir otoriteye sahiptir, hayatın akışında hiçbir etkisi söz konusu değildir, hatta hayat öğelerine ve hayat hakkına da sahip değildir. İnanç ve düşünce konusunda kendilerine hiçbir güç verilmeyen tanrıları Allah'a ortak koştuklarından dolayı müşrikler, zayıflık ve boşluğa dayanmaktadırlar, onlar sonsuza kadar hor ve zayıf çırtkanlar olacaklardır, mutlak güç sahibi gerçeğe dayanan müminlerle karşılaştıklarında içlerini hep bir korku saracaktır onların hakke ile batılın karşılaştığı her durumda bu Vadin doğruluğunu buluruz kaç kere silahsız hakke karşısında son derece silahlanmış olarak dikilen batıl korkaklar gibi büzülmüş bunca silahlı kalabalığa rağmen her hareketten ve her sesten dolayı titremiştir Hakke hareket edip saldırıya geçince de bunca kalabalığına ve hakkın azlığına rağmen Allah'ın vadini doğrularcasına batılın saflarında dehşet. Korku, parçalanma ve bozgun baş göstermiştir. Biz kafirlerin kalplerine korku salacağız, çünkü onlar kendilerine hiçbir güç verilmemiş olan nesneleri Allah'a ortak koşmuşlardır. Bu dünyadaki halleri, ya ahirette, orada da zalimlere yakışan acıklı ve fena bir sonuç beklemektedir onları. Onların gidecekleri yer de cehennemdir zalimlerin varacağı yer ne fenadır. İşte bu noktada ayetlerin akışı Müslümanlara, Uhud savaşındaki bu vaadin doğruluğunu belgeleyen kanıtlara çevrilmektedir. Çünkü savaşın başında zafer onların olmuştu, müşrikler birer birer öldürülüyordu, arkalarında birçok ganimet bırakarak kaçmaya başlamışlardı, bayrakları da yere düşmüş ve bir kadın kaldırıncaya kadar kimse de buna el atmamıştı. Ganimete karşı okçuların nefislerinde zaaf belirip, aralarında çekişerek peygamberleri ve komutanları Resulullah'ın salat ve selam üzerine olsun emrine karşı gelmeyinceye kadar Müslümanların zaferi yenilgiye dönüşmemişti. Burada ayetler dikkati, sahneleri, mekanları, olayları ve koşullarıyla savaşın içine çekmektedir.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 Hani peygamber arkanızdan sizi çağırırken, hiç kimseye bakmadan koşuyordunuz, ne kaybettiğinize ve ne de başınıza gelenlere üzülmeyesiniz diye Allah sizi kederden kedere uğrattı, hiç kuşkusuz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.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 çizgiyi ve vicdanlardaki hiçbir devinimi belirtmeksizin geçmeyecek şekilde savaş sahnesinin ve zaferle yenilginin dönüşümünün eksiksiz bir tablosunu çizmektedir. İbareler, bir film şeridi gibi gözler önünde geçmekte ve her harekette yepyeni ve canlı bir tablo taşımaktadır. Özellikle dağa tırmanmayı, panik ve dehşet içinde kaçış hareketini ve Resulullah, ı ne, salat ve selam üzerine olsun, savaştan dönüp kaçan ve korkudan dağa tırmananları çağırmasını tasvir etmesinin yanında nefislerin hareketini, Müslümanlarda meydana gelen çalkalanma, çeşitli duygular, heyecanlar ve arzuları da tasvir etmektedir. Bunca hareketli ve canlı tablonun yanında, Kur'an'ın üslubunun ve olağanüstü eğitim metodunun belirmesini sağlayan şu direktifler ve hükümler yer almaktadır.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 Bu durum, ganimet duygusuna kapılmadan önce Müslümanların müşrikleri doğradıkları ya da köklerini kuruttukları, savaşın başlangıcındaydı, Resulullah, salat ve selam üzerine olsun, onlara, sabrettiğiniz sürece zafer sizindir, demişti, böylece Yüce Allah Peygamberinin dilinden verdiği vaadi doğrulamıştı. Kiminiz dünyayı istiyordu, kiminiz de ahireti istiyordu. Bu ifade, okçuların durumunu belirtmektedir, onlardan bir grup ganimet arzusu karşısında zaaf göstermiş, onlarla, Resulullah'ın emrine mutlak itaat etmenin gerektiği görüşünde olanlar arasında çekişme baş göstermiş ve sevdikleri zaferin belirdiğini gözleriyle gördükten sonra isyan etmeye kadar götürmüşlerdi işi, böylece iki gruba ayrılmış oldular, bir kısmı dünya ganimetini, diğer bir kısmı da ahiret Cevabını istiyordu, artık kalpleri dağılmış, saflarda ve hedefte birlik diye bir şey kalmamıştı. Ganimet arzusu ihlas cilasını ve akide savaşlarında bulunması kaçınılmaz olan mutlak dünya malından soyutlanma duygusunu gidermişti. Çünkü akide savaşı başka savaşlara benzemez. Bu savaş, hem savaş alanında hem vicdanda sürmektedir. Vicdandaki savaş kazanılmadan savaş alanında zafer elde etmek mümkün değil değildir. Bu Allah için yapılan bir savaştır. Bu yüzden nefsini Allah için arındırmadıkça yüce Allah kimseye zafer nasip etmez. Allah'ın sancağını yükselttikleri ve ona dayandıkları halde ortada bir kapalılık, bozukluk ve karışıklık olmaması için yükselttikleri sancak adına her şeyden arınıp temizlenmedikçe yüce Allah zafer bahşetmez. Kuşkusuz açıkça batıl sancağını yükselten batıl taraftarları Allah'ın bildiği bir hikmetten ötürü galip gelmişlerdir. Ancak akide sancağını yükselttikleri halde içtenlikle onun adına her şeyden Boyutlanmayanlara Yüce Allah, arındırıp temizlemek için onları denemedikçe ebediyen zafer bahşetmez, Kur'an'ın savaş alanındaki konumlarına işaret ederken Müslüman kitleye göstermek istediği budur, kaypak ve kararsız tutumlarının meyvesi olan acı bir yenilgi ve açık bir yara almış bulunan Müslüman kitleye Yüce Allah, bunu öğretmek istiyordu. Kiminiz dünyayı istiyordu, kiminiz de ahireti istiyordu. Kur'an-ı Kerim, bizzat Müslümanların kendi kalplerinde varlığından habersiz oldukları gizli duygulara ışık tutmaktadır, Abdullah İbni Mesud, Allah ondan razı olsun, şöyle der, Uhud günü bizim hakkımızda, kiminiz dünyayı istiyordu, kiminiz de ahireti istiyordu, İbni Kesir, tefsirinde rivayet eder ve İbni Mesud dışında başka yollardan da rivayet edilmiştir, der, İbni Mürdeveyh de tefsirinde bunu rivayet etmiştir. Etmektedir. Ayeti inene kadar Resulullah'ın ashabından birinin dünyayı istediğini görmemiştim. Böylece Kur'an, kalpleri ve içindekilerini açıp önlerine koymakta, bir dahaki sefere sakınmaları için yenilginin nereden geldiğini göstermektedir onlara. Aynı zamanda, karşılaştıkları acıların ve açık sebeplerinden dolayı meydana gelen olayların arka plandaki Allah'ın hikmet ve tedbirinin bir tarafını da onlara göstermektedir. Sonra sizi deneyden geçirmek için onların başından savdı kuşkusuz, orada insanların fiillerinin arkasında Allah'ın takdiri yer alıyordu. Zaaf gösterip aralarında çekişerek isyan edince Yüce Allah, güçlerini, heybetlerini ve müşrikler karşısındaki dikkatlerini giderdi. Okçuları geçitten geri döndürdü. Savaşçıları savaş alanından çevirdi ve böylece hep birlikte kaçmaya başladılar. Bütün bunlar, onları denemek için hazırladığı plana göre meydana geliyordu. Kalplerin gizliliklerini ortaya çıkarmak, ruhları arındırmak ve değineceğimiz gibi safları belirlemek için, zorluk, korku ve yenilgi, öldürülme ve yaralanma ile deniyordu onları Yüce Allah. Böylece, olaylar sebeplerin sonucu meydana geldiği gibi Müslümanların kendi hesaplarına göre planlanmış olarak canlanıyordu, ancak hiçbiri diğeriyle çakışmadan oluyordu bunların, her olayın bir sebebi ve her sebebin arkasında, latif ve her şeyden haberdar olan Allah'ın planı vardır. Ama yine de sizi affetti. Sizde meydana gelen zaaf, çekişme ve isyanı bağışladığı gibi savaştan kaçışınızı, dönmenizi ve irtidatınızı da bağışladı, kendisinden bir lütuf ve minnetle yaptı bunu, çünkü kötü bir niyet ve hatada ısrar söz konusu olmayıp beşeri zaaftan kaynaklanıyordu bu hal, Allah'a iman, ona teslim olmak, önderliğinize ve Allah'ın iradesine teslim olmak çerçevesinde de hata edebilir, zaaf gösterebilirdiniz. Allah müminlere karşı gerçekten lütuf sahibidir. Onun metoduna uydukları, ona kulluk üzere bulundukları, uluhiyetin özelliklerinden herhangi bir şeyi kendileri için, İddia etmedikleri, metot, düzen, değer ve ölçülerini ondan başkasından almadıkları sürece onları bağışlamak Allah'ın lütfundandır, onlardan bir hata meydana geldiğinde, zaaf acizlik ya da sürçme ve başka bir nedenden dolayı meydana geleceğinden, deneme, arınma ve ihlastan sonra Allah'ın bağışlamasıyla karşılaşacaklardır. Aşağıdaki ayeti kerime yenilginin canlı ve hareket halindeki bir tablosunu gözler önüne getirecektir. Hani peygamber arkanızdan sizi çağırırken, hiç kimseye bakmadan kaçıyordunuz sahnedeki olgunun duygularında derinleşmesi, zaaf, çekişme ve isyan sonucu kendilerinden kaynaklanan davranış ve sonucundan mahcup olup utanmaları için, ibare, birkaç kelimeyle duygusal ve ruhsal hareketlerinin tablosunu çizmektedir, sahnede büyük bir korku dehşet ve panik içinde dağa tırmanıyorlar, öyle ki biri diğerine bakamıyor, çağırınca cevap veremiyor, üstelik, kalplerini ve ayaklarını titreten, Muhammed öldürüldü şahiyasından sonra yaşadığına inandırmak için resulullah salat ve selam üzerine olsun da arkalarından çağırıp duruyordu bu şu kadarcık kelimede gözler önüne getirilen mükemmel bir sahnedir sonuçta yüce Allah kaçırdıklarına sevinmemeleri ve başlarına gelene üzülmemeleri için kaçmak, kendileri kaçtıkları halde arkalarında direnen sevgili peygamberini bırakmak ve böylece bir takım yaralar almasına ve üzülmesine neden olduklarından dolayı onların ruhlarına üzüntü salmakla cezalandırıyor, başlarından geçen bu deney peygamberinin başına gelen bu acı ki bu, kendilerine isabet eden her şeyden daha ağır geliyordu ruhlarını kaplayan bu pişmanlık ve uğradıkları bu üzüntü, kaçırdıkları bunca menfaati ve başlarına gelen bunca sıkıntıyı küçümsemelerini sağlayacaktır. Ne kaybettiğinize ve ne de başınıza gelene üzülmeyesiniz diye Allah sizi kederden kedere uğrattı. Allah, bütün gizliliklerden haberdardır, sizin yaptıklarınızın hakikatini ve davranışlarınızın nedenini hakkıyla bilir. Yenilginin, Korku ve dehşetini, Rabbilerine ve peygamberlerine dönen mümin ruhlarda yer eden hayret verici bir güven duygusu takip etmişti, kendilerini büsbütün kaplayan tatlı bir uykuya teslim etmişlerdi. Bu olağanüstü mucize ifade edilirken, tıkırtısı ve gölgesiyle bu güven ve sükun atmosferini tasvir etmesi için istikrar, incelik ve yumuşaklık saçıyor adeta. Sonra o kederin ardından Allah üzerinize içinizden bir grubu saran bir güven duygusu bir uyuklama indirdi. Bu, o mümin kullarını kuşatan ilahi rahmetin sonucu meydana gelen olağanüstü bir mucizedir. Çünkü, bir an içinde olsa, korkup kaçışan yorgunları uyku mü? bünyelerinde büyü etkisini yapar, onları yeniden yaratır ve niteliği bilinmeyen bir şekilde bünyelerine güven duygusunu serper, bunu, sıkıntı ve zorluk anında denediğimden söylüyorum, o anda, insanın kısır ifadesinin tasvir edemeyeceği şekilde yüce Allah kuşatıcı ve derin rahmetini hissetmiştim. Tirmizi, Nesey ve Hakim, Hammad B., Seleme'nin hadisinden, o da Enes'ten, o da Ebi Talha'dan şöyle rivayet ederler, Ebu Talha der ki, Uhud günü başımı kaldırıp baktığımda onlardan kabuğuna çekilip uyuklamayan biri yoktu. Ebu Talha'dan yapılan bir başka rivayette Uhud günü saflarda iken bizi bir uyku basmıştı. Öyle ki kılıcım elimden düşer gibi oluyor. Ben de tutuyordum. Tekrar düşüyor, tekrar tutuyordum der. Kendilerini düşünenler Diğer gruba gelince onlar, nefisleri kendilerini uğraştırıp daha çok ilgilendiren, cahiliye düşüncelerinden tamamen kurtulamayan, nefislerini içtenlikle Allah'a teslim etmeyen, bütün benlikleriyle onun kaderine teslim olmayan, başlarına gelenin imtihan ve arınma için olduğu, yoksa Yüce Allah dostlarını düşmanlarına karşı yalnız bırakmayacağı konusunda mutmain olmayan ve Yüce Allah'ın, küfür, şer ve batıla nihai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 Bu akide, mensuplarına, hiçbir şeyin kendilerine ait olmadığını, tamamen Allah'a ait olduklarını, onun yolunda cihada çıktıklarında onun için çıktıklarını, onun için hareket ettiklerini, onun için savaştıklarını, bu cihada, kendilerine ait başka bir amacın söz konusu olmadığını, Allah'ın kaderine teslim olduklarını, ne şekilde olursa olsun bu kaderden geleni hoşnutluk ve teslimiyetle karşılamalarını öğretmek dedir. Sadece kendilerini düşünenler ve şahıslarını düşünce, değerlendirme, ilgi ve uğraşlarının ekseni durumuna getirenlere gelince bunların ruhlarında iman gerçeği olgunlaşmamıştır. İşte Kur'an'ın burada sözünü ettiği grup bunlardandır. Bunların nefisleri kendilerini uğraştırmış ve sadece kendilerini düşünecek duruma gelmişlerdi. Düşüncelerinde, açığa kavuşmayan bir iş yüzünden kaybettiklerini sanarak büyük bir sıkıntıdır. Sıkıntı ve kararsızlık içinde bocalamaktaydılar, istemeden savaşa itildiklerini, buna rağmen acı bir sınav verdiklerini, öldürülme, yara ve acılardan oluşan ağır bir bedel ödediklerini düşünüyorlardı, Allah'ı gerçek anlamda tanımıyorlardı, bu yüzden. Cahiliyede olduğu gibi onun hakkında haksız zan yürütüyorlardı, kendilerine bir şey düşmeyen, ancak ölüp yaralanmaları için sürüklendikleri savaşta kaybolacaklarını düşünmeleri, Allah hakkında besledikleri haksız zandan kaynaklanıyordu, Allah'ın, kendilerini yardım edip kurtarmayacağını ve aksine düşmanlarının eline bir kurban gibi teslim edeceğini düşünüyorlardı. ''Bu işte bizim bir fonksiyonumuz var mı?'' diye sormaları bu yüzdendi, bu sözleri, kumanda ve savaş çizgisine karşı geldiklerini göstermektedir. Bunlar Medine'den çıkmama görüşünde olup Abdullah B. Bey ile birlikte geri dönmedikleri halde kalpleri bir türlü istikrar ve güvene kavuşmamış kişiler olabilirler. Ayetlerin akışı, kuşku ve zanlarını sunmayı bitirmeden önce, sordukları işin aslını düzeltmek ve gerçeğini yerleştirmek için şu sözlerini ele almaktadır. Bu işte bizim bir fonksiyonumuz var mı? Onlara de ki, hayır, bu tamamen Allah'ı ilgilendiren bir iştir. Bu işte kimseye bir şey yok, ne kendilerine ne de başkalarına. Bundan önce Peygamberine şöyle demişti Yüce Allah, bu işten sana hiçbir şey yoktur. Ay-i İmran Suresi 128 Bu dinin işi, yeryüzünde onu yerleştirmek ve düzenini kurma meselesi, kalpleri ona yöneltme konusu, bunların tümü Allah'ın işidir. Görevlerini yapmak, biatlarına sadık kalmaktan başka bu işte insanın hiçbir müdahalesi söz konusu değildir. Sonrasında Allah ne şekilde dilemişse öyle olur her şey. Ayeti kerime böylece kuşku ve zanlarını sunmadan önce ruhlarının gizlediklerini açığa çıkarmaktadır. Aslında sana açıklayamadıkları şeyi içlerinde saklıyorlar. Ruhları, vesvese ve kuşkularla doludur, karşı gelme ve inatçılıkla kuşatılmıştır, bu işte bize bir şey var mı? diye sormaları, istemeden bu sonuca geldikleri düşüncesinde olduklarını göstermektedir, bunun altında kötü idarenin kurbanı olduklarını, şayet savaşı kendileri idare etmiş olsalardı bu sonuca layık olmayacakları düşüncesi atmaktadır. Eğer bu işte bizim bir fonksiyonumuz olsaydı burada öldürülmezdik, diyorlar. Bu, yenilgiyle yüz yüze geldiklerinde, yenilginin acılarına katlanmak zorunda kaldıklarında, bedelin düşündüklerinden de ağır olduğunu anladıklarında, vicdanlarına baktıklarında, sorunun açık ve oturmuş olmadığını algıladıklarında, kumandanın uygulamalarının ve bu işte bir yetkileri olsaydı böyle olmayacaklarını zannettiklerinde, akide için her şeyden soyutlanmamış tüm ruhlarda depreşen bir vesvesedir. Böyle Bunca da düşüncelerindeki bu bulanıklıkla, olayların arkasında Allah'ın elinin ve imtihanda onun hikmetinin olduğunu düşünmeleri mümkün değildir, onların değerlendirmesine göre sorun zarar üstüne zarar kayıp üstüne kayıptır. İşte bu noktada bütün işler hakkında derin bir düzeltme yer almakta ve arkasından hayat, ölüm ve sınamanın gerisindeki gizli hikmet hakkında doğru düşünce gelmektedir deki evlerinizde de olsaydınız alınlarına ölüm yazılanlar uzanacakları yerleri yine de boylarlardı Allah gönüllerinizdekini denemek kalplerinizdekini arıtmak için bunları başınıza getirdi hiç kuşkusuz Allah gönüllerin özünü bilir de ki, şayet siz evlerinizde olsaydınız, komutanın çağrısına uymayıp savaşa çıkmasaydınız ve her işinizi kendi değerlendirmenize göre yapsaydınız yine de öldürülmesi yazılanlar öldürülecekleri yeri boylarlardı. Herkesin belirli bir eceli vardır, öne alınmadığı gibi ertelenmez de, aynı şekilde, herkesin belirtilmiş bir yeri vardır, oraya gelip ölmesi kaçınılmazdır, ecel yaklaştığında, eceli gelen kendi ayaklarıyla ona koşar, öleceği yere kendi adımlarıyla varır, belirlenen eceline kimse zorla sürüklemez onu, ayrılan ölüm yerine de kimse itmez. Şu ifadeye bakın, yatacakları yer, buna göre bedenlerinin yere deyip rahatladığı, adımların sustuğu ve yeryüzünde dolaşanların sonuçta geldikleri kabir bir yataktır. Hiçbir zaman kavrayamadıkları ancak kendilerini kavrayan ve kendilerini diledikleri gibi idare eden gizli bir etken tarafından sürüklendikleri bir yatak, bu güçlü etkene teslim olmak kalp için daha huzur verici, ruh için daha sakinleştirici ve vicdan için daha rahatlatıcıdır. Kuşkusuz bu, arka planda gizli bir hikmeti bulunan Allah'ın kaderidir. Allah gönüllerinizdekini deneyden geçirmek ve kalplerinizdekini arıtmak için bunları başınıza getirdi. Göğüslerdekini açığa vuran, kalplerdekini gideren ve gerçeğini abartısız ortaya çıkaran sınama gibi bir mihent yoktur. Sınamak, gerçeği ortaya çıkarmak için göğüslerde bulunanları denemek ve bildirmektir. Bu, içinde bir bozukluk ve çürüklük bırakmayacak şekilde kalpleri temizleme ve tasfiye operasyonudur. Ayrıca, içinde bir karışıklık ve kapalılık bırakmaksızın düşüncenin sahihleşip parlamasını sağlar sınav zorluğu. Hiç kuşkusuz Allah gönüllerin özünü bilir. Göğüslerde bulunanlar, onlar için gerekli gizli sırlardır, bunlar orada gizlenir, sürekli nefse eşlik ederler, bunları açığa çıkarmadığı gibi gün yüzüne de çıkarmaz, İşte Allah, göğüslerde bulunan bütün bunları bilir, ancak Yüce Allah, olayları hareketlendirip ortaya çıkarmadıkça insanların bilmesinin imkansız olduğu bu sırları onlara da öğretmeyi. Dilemektedir. Savaş alanında iki topluluğun karşılaştığı gün yenilip kaçanların içlerinde bulunanı Yüce Allah biliyordu, İşledikleri bir günah yüzünden zaaf gösterip geri dönmüşlerdi, bu yüzden ruhları sarsılmıştı, şeytan da bu gedikten ruhlarına musallat olmuş ve onları kaydırmak istemişti, onlar da kayıp düşmüşlerdir. İki topluluğun karşılaştığı gün, savaştan geri dönenlerinizi şeytan bazı günahkar duyguları yüzünden ayartmaya girişmişti ama Allah yine de sizi affetti, hiç kuşkusuz Allah affedici ve halimdir. Bu ayette, Resulullah'ın, salat ve selam üzerine olsun, kendilerini paylarından yoksun bırakacağı düşüncesine kapıldıkları gibi ganimet arzusuna kapılan okçulara özel bir işaret vardır, yaptıkları buydu ve şeytan da bununla onları kaydırmak istemişti. Okçulara işaret yanında, hata işleyen, gücündeki dayanıklılığı yitiren, Allah'la olan bağını gevşeten ölçü ve dayanaklarını terk eden, Allah'la bağını ve onun hoşnutluğunu olan bağlılığını bir kenara attığından dolayı kuşku ve vesveselere geniş bir alan bırakan her insan nefsinin düşeceği durumu belirleyen genel bir tasvir söz konusudur burada. Böyle bir durumda şeytan, bu nefsi etkilemek için kolaylıkla kendisine yol bulur bu nefsi taşıyan insanı dayanaktan yoksun bırakır artık. Peygamberlerle birlikte düşmanlar karşısında savaşan ve sadece Rabbe kul olanların öncelikle günahlardan istiğfar etmesinin sebebi buydu. Bu istiğfar, onları Allah'a döndürmüş, onunla bağlarını güçlendirmiş, kalplerindeki kararsızlığı silmiş, oradaki vesveseleri kovmuş, şeytanın girdiği, Allah'tan kopma, onun korumasından uzaklaşma gediğini kapatmıştır. Çünkü şeytan, bu gedikten girerek kendilerini kurtaracak koruyucudan fersah fersah uzaklaştırıp bataklıkta bir başına bırakana kadar tekrar tekrar ayaklarını kaydırmaya çalışmaktadır. Burada Yüce Allah, rahmetinin kendilerine kavuştuğunu, şeytanın onları kendisinden koparmaya izin vermediğini, dolayısıyla kendilerini bağışladığını bildirmektedir. Burada kendisini onlara çok bağışlayan gafur ve yumuşaklık sahibi halim olarak tanıtmakta, ruhlarında ona yönelme ve bağlılık olduğunu, azgınlık, kopukluk ve kaçaklık duygusunun fıtratlarında olmadığını bildiğini ve böylece hata işleyenleri kovmayıp onları cezalandırmada da acele etmediğini bildirmektedir. Ölüm ve hayatı ilişkin Yüce Allah'ın kaderi ve bu konuda kafir ve münafıkların kötü düşüncelerinin gerçek mahiyetinin açıklanması, müminlere bunlar gibi düşünmemelerine ilişkin bir çağrıyla son bulmaktadır, ayetlerin akışı müminleri, başka değerlere, acı ve fedakarlıkları daha iyi değerlendiren ölçülere yöneltmektedir. Ey müminler, yolculuğa çıkan ya da savaşan kardeşleri hakkında eğer onlar yanımızda olsalardı ölmezlerdi ya da öldürülmezlerdi diyen kafirler gibi olmayız. Allah bu asılsız saplantıyı onların kalplerine çöreklenen acı bir hayıflanmaya dönüştürdü. Oysa can veren de öldüren de Allah'tır. Hiç kuşkusuz Allah yaptıklarınızı görür. Eğer Allah yolunda öldürülür ya da ölürseniz Allah'tan gelecek, olan bağışlanma ve rahmet onların biriktirdikleri dünya nimetlerinden daha hayırlıdır, kuşku yok ki ölseniz de öldürülseniz de Allah katında toplanacaksınız. Bu ayetlerin, savaş konusuyla olan ilişkilerinden de anlaşılacağı gibi bu sözler, savaş öncesinde geri dönen münafıklar ile Müslümanlarla ilişki ve yakınlıkları bulunan ve ancak henüz İslam'a girmemiş Medineli müşriklere aittir. Böylece bu müşrikler, Uhud'da şehit düşenlerin yakınlarının kalplerine, hasret ve öldürülmelerinin, savaşa çıkmalarının sonucu olduğuna ilişkin bir duyguyu yaymaya çalışıyorlardı. Kuşkusuz bu tür fitneler ve kanlı hicranlar Müslüman saflarda, karışıklık ve çalkalanmalara neden olur, bu yüzden düşünceleri düzeltmek ve tuzakları Kur'anların boyunlarına geçirmek için bu Kur'an'ı açıklama yer almaktadır. Kafirlerin, eğer yanımızda olsalardı ölmez veya öldürülmezlerdi, sözleri, bolluğu ve darlığıyla tüm hayat ve hayattaki olaylara yön veren kanunlara ilişkin akide sahibi ile ondan yoksun olanın düşünceleri arasındaki temel farkı ortaya çıkarmaktadır. Akide sahibi, Allah'ın kanunlarını kavramış, onun iradesini algılamış ve onun kaderine güvenmiştir, Allah'ın yazdığından başkasının kendisine isabet etmektedir bilmeyeceğini çok iyi bilmektedir başına bir şey gelmişse bu onun kendi hatasından kaynaklanmaktadır, kendisi için takdir edilmeyen bir şeyin de başına gelmesi söz konusu değildir, bu yüzden, zorluk anında feryadı basmadığı gibi bolluk karşısında da şımarmaz, ne bunun ne de şunun için ruhunda bir sıkıntı hissetmez, iş olup bittikten sonra, bu şekilde, korunmak ya da şöyle kazanmak için, böyle, yapmadığına üzülmez, değerlendirme, planla, görüş bildirme ve danışmanın zamanı harekete geçmeden öncedir, kendi bilgisi ve Allah'ın emir ve nehilerinin sınırları içinde değerlendirip planladıktan sonra harekete geçtiğinde meydana gelen her şeyi, güven, hoşnutluk ve teslimiyetle karşılar, çünkü mümin, meydana gelen her şeyin Allah'ın kaderi, planı ve hikmeti uyarınca meydana geldiğine inanmaktadır, bütün sebepleri bizzat yerine getirmiş olsa da her şeyin, Allah'ın takdir ettiği şekilde olacağına kanidir. Bu şekilde teslimiyet, görevi yerine getirmek ve tevekkül arasındaki denge sayesinde insanın adımları doğrulur ve vicdanı huzura kavuşur. Ancak kalbini Allah hakkındaki bu dost doğru düşünceden yoksun bırakana gelince o sürekli bir kararsızlık ve bunalım içindedir. Daima şayet olmasaydı, keşke olsaydım ve eyvahlar içinde bocalamaya mahkumdur. Yüce Allah Müslüman kitleyi eğitmek için, Uhud savaşı ve orada Müslümanların başına gelenlerin gölgesinde. Onları, rızık elde etmek için yeryüzünde dolaşırken veya cihada çıkıp savaş esnasında öldürülen bir yakınlarından dolayı üzüntüye kapılan kafirler gibi olmaktan sakındırıyor. Bu sözü, evrende meydana gelen şeyler ve bunlar üzerinde etkin güç olan Allah hakkındaki bozuk düşüncelerinden dolayı söylüyorlar, çünkü bu kafirlerin Allah ve onun hayata egemen kaderiyle bağları kopuk olduğundan görünen sebepler ve yüzeysel koşullardan başka bir şey görmeleri mümkün değildir. Allah bunu kalplerinde bir hasret olsun diye bıraktı. Kardeşlerinin rızık elde etmek için yeryüzünde dolaşmaya çıkmalarının sonucu öldükleri ya da savaş ve çarpışmadan ötürü öldürüldüklerine ilişkin duyguları, ölüm veya öldürülmelerinin nedeninin bu yeryüzüne çıkış olayı olduğuna dair inançları sonucu çıkmaktan alıkoymadıklarına üzülmelerini sağlamaktadır. Gerçek nedenin, ecelin gelmesi, ölüm çağrısı, Allah'ın takdiri, ölüm ve hayat hakkındaki kanunu olduğunu bilseler üzülmezlerdi, imtihanı sabırla karşılayıp hoşnutlukla Allah'a yönelirlerdi. Oysa can veren de öldüren de Allah'tır. Hayatı vermek, kararlaştırılan bir zamanda, belirlenen bir ecelle ister evlerinde veya ailelerinin yanında ister rızık elde etmek ya da akide için savaş meydanında olsunlar insanlara verdiğini almak Allah'ın elindedir. Her şeyden haberdar olan O'dur, her şeyi bilip gören O'dur, ceza ve karşılık da O'nun katındadır. Ölüm olgusu Buna göre iş, ölüm veya öldürülme ile bitmiyor, son nokta burası değildir, şu halde yeryüzündeki hayat yüce Allah'ın insanlara bahşettiği nimetlerin en iyisi değildir, başka değerler, Allah katında daha üstün değerler vardır. Eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz Allah'tan gelecek olan bir bağışlanma ve rahmet onların biriktirdikleri dünya nimetlerinden daha hayırlıdır. Kuşku yok ki ölseniz de öldürülseniz de Allah katında toplanacaksınız. Allah yolunda ölmek ve öldürülmek bu şartla ve bu itibarla hayattan insanların hayatta elde ettikleri mal, makam, güç ve dünya metaından daha iyidir. Çünkü arkasında gelen Allah'ın bağışlaması ve merhameti vardır. Bunlar insanların elde ettiklerinden daha iyidir. İşte Allah müminleri bu bağışlanma ve merhamete yöneltmektedir. Bu noktada onları kişisel üstünlüklere ve beşeri değerlere terk etmiyor. Allah Allah'ın yanında bulunanlara da teslim ediyor bizzat kalplerini, kendi rahmetine bağlıyor, bu da insanların tüm topladıklarından kalplerin bağlandığı tüm değerlerden daha iyidir kuşkusuz. Herkes Allah'a dönecektir, ister yataklarında veya yeryüzünde dolaşırken ölsünler, ister meydanda çarpışırken öldürülsünler, her durumda O'nun huzurunda toplanacaklardır. Bunun dışında dönecekleri, bundan başka varacakları bir yer yoktur. O halde oradaki farklılık, yapılan iş, niyet, yöneliş ve ilgi de söz konusu olabilir. Sonuç ise hep birdir, gerek ölmek, gerekse kesinleşmiş zamanda ve belirlenmiş sürede öldürülmek şeklinde olsun Allah'a dönülecektir ve toplanma gününde onun huzurunda toplanılacaktır. Dolayısıyla herkesi bekleyen son, Allah'ın bağışlaması ve merhameti ya da öfke ve azabı olacaktır. Ahmakların ahmakı, her durumda öleceği halde, kendine kötü sonucu seçendir. Böylece kalplerde, ölüm, hayat ve Allah'ın kaderinin gerçek mahiyetleri yer etmektedir. Bu şekilde kalpler, beraberinde kaderin hareket ettiği imtihan, kaderin arka planındaki hikmet ve imtihan sonrasındaki mükafatla tatmin olmaktadır. Bununla da, savaştaki olaylar ve bu olayların doğurduğu şartlar arasında yapılan gezinti son bulmaktadır. Peygamberin Şahsiyeti daha sonra ayetlerin akışı, yeni bir konu ile sürüyor, bu akışın eksenini de Resulullah'ın, salat ve selam üzerine olsun, kişiliği, yüce peygamberlik gerçeği, bu yüce gerçeğin Müslüman ümmetin hayatındaki değeri ve bu sayede Yüce Allah'ın bu ümmete bahşettiği rahmetin tecelli etmesi oluşturmaktadır. Bu eksenin etrafında, Müslüman kitlenin hayatının düzenlenmesi ve bu düzenin temellerine ilişkin İslam metodikleri, ve İslam düşüncesi ile onun dayandığı gerçeklerden, genel anlamda bu düşüncenin ve bu metodun insan hayatındaki değerinden oluşan başka çizgilerde yer almaktadır. 159 Allah'tan gelen merhamet sayesinde onlara yumuşak davrandın, eğer sert, katı kalpli biri olsaydın, kuşkusuz çevrenden uzaklaşırlardı, onları bağışla, kendileri için Allah'tan af dile, yapacağın işler hakkında onların görüşlerini al, ama karar verince artık Allah'a dayan, hiç kuşkusuz Allah kendisine dayananları sever. 160. Eğer Allah size yardım ederse sizi hiç kimse yenemez, fakat eğer sizi yüzüstü bırakırsa ondan başka size kim yardım edebilir, müminler sadece Allah'a dayansınlar. 161. Hiçbir peygamberin kamu mallarında yolsuzluk yapması söz konusu değildir, kim bir yolsuzluk yaparsa kıyamet günü yolsuzluk malını taşıyarak gelir, sonra herkese kazandığı eksiksiz olarak verilir, hiç. Kimseye haksızlık edilmez. 162 Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın gazabına uğrayan kimse gibi olur mu? Onun varacağı yer cehennemdir, orası ne kötü bir varış yeridir. 163 Onların Allah katındaki dereceleri farklıdır, Allah onların neler yaptıklarını görmektedir. 164 Allah, müminlere kendi özlerinden bir peygamber göndermekle onlara karşı lütufta bulundu, bu peygamber onlara Allah'ın ayetlerini okuyor, onları arındırıyor, kendilerine kitabı ve hikmeti öğretiyor, oysa onlar daha önce açık bir sapıklık içindeydiler. Bu bölümde yüce peygamberlik gerçeği eksenine sıkı sıkıya bağlı birçok temel gerçeği ve aynı zamanda kısa ifadelerin içerdiği büyük esasları görürüz. Öncelikle peygamberin, salat ve selam üzerine olsun ahlakında, kalplerin üzerinde toplanması, ruhların etrafında birleşmesi için hazırlanan şefkatli, hoşgörülü, yumuşak ve güzel tabiatında somutlaşan ilahi rahmeti görürüz. Aynı zamanda, İslami toplum hayatında, hayatının dayandığı temelin şura olduğunu ve bunun sonucunun dış görünüşü bakımından acı da olsa yeri geldikçe emredildiğini görürüz, şura ilkesinin yanında, verilen kararın büyük bir kararlılık ve kesinlikle uygulanması ve yürütülmesi ilkesini görürüz, şura ve uygulamanın yanında, tasavvur, hareket ve düzenlemeyi tamamlayan Allah'a güvenip dayanma gerçeğinin yer aldığını görürüz, ayrıca Allah'ın çizdiği kaderi görürüz, her şeyin neticede ona döneceğine vakıf oluruz. Olaylar ve sonuçları üzerinde kendisinden başka hiçbir etken gücün bulunmadığı gerçeğini de kavrarız, ganimet konusunda, ihanet, hile ve ihtirastan sakındırmanın yer aldığını görürüz, değerlerin, ölçülerin, kazanç ve zararın gerçeğini ortaya çıkaran Allah'ın hoşnutluğuna uyanlar ile onun hışmına uğrayanların arasındaki kesin farkı gördüğümüz gibi, bölüm, bu ümmete peygamberini göndermekte yüce Allah'ın yaptığı iyiliğin yüceliğini göstermekte son buluyor, öyle ki bu iyiliğin yanında, ganimetler gibi çekilen acılar da çok küçük kalır.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 Ayetlerin akışı burada Resulullah'a ve onun şahsında da Medine'den çıkmak için başta öne atılan, sonra safları karışan ve böylece savaş öncesinde üçte biri geri dönenlere hitabını tevcih etmektedir. Bunlar daha sonra onun emrine karşı gelmiş, ganimet arzusuna yenik düşmüş ve Resulullah'ın öldürüldüğüne ilişkin söylenti karşısında zayıflık göstermişti. Yine bunlar yenilerek topukları üzerinde geri dönmüş, on. Onun az kişiyle baş başa ve yara bere içinde peşlerinde çağırır halde bırakıp, buna rağmen hiç kimseye dönüp bakmamış kişilerdi. Peygamberin gönlünü hoş tutmak, Müslümanların da Allah'ın nimetini anlamalarını sağlamak için onlara yönelmekte ve çevresinde kalplerin toplandığı Peygamberin yüce ve şefkatli ahlakında somutlaşan Allah'ın rahmetini ona ve onlara hatırlatmaktadır. Böylece onun kalbindeki gizli rahmeti harekete geçirmekte ve bu davranış sonucu kalbinde yer eden kırgınlığı da gidermektedir. Müminlerin de, bu şefkatli peygamberle kendilerine ulaşan ilahi nimeti duyumsamalarını sağlamaktadır, sonra peygamberi, onları affetmeye, onlar için bağışlanma dilemeye ve meydana gelen sonuçtan ötürü İslami hayatın bu temel ilkesini iptal etmeksizin her zaman olduğu gibi onlarla müşavere yapmaya çağırmaktadır. Allah'tan gelen merhamet sayesinde onlara yumuşak davrandın, eğer sert ve katı kalpli olsaydın, kuşkusuz çevrenden uzaklaşırlardı. Bu onu ve onları kuşatan Allah'ın rahmetidir, Yüce Allah. Peygamberini müminlere karşı şefkatli ve son derece yumuşak kılmıştır, şayet kaba ve katı kalpli olsaydı etrafında kalpler birleşmez ve çevresinde duygular toplanmazdı, çünkü insanlar sürekli, şefkatli üstün bir gözetime, güler yüzlü bir hoşgörüye, kendilerini saran bir sevgi atmosferine, bilgisizlikleri, zayıflık ve eksiklikleri yüzünden sıkmayan bir yumuşaklığa ihtiyaç duyarlar, ayrıca, kendilerine ve Veren, ancak onlardan bir şey beklemeyen, üzüntüleriyle ilgilendiği halde kendi derdiyle onları üzmeyen, yanında her zaman ilgi, gözetim, şefkat, hoşgörü, sevgi ve hoşnutluk buldukları büyük bir kalbe muhtaçtırlar, işte Resulullah'ın salat ve selam üzerine olsun, kalbi böyle bir kalpti ve insanlarla birlikte böyle yaşıyordu, bir kerecik olsun kendi şahsı için onlara kızmadı. Beşeri zaaflarından dolayı onlara karşı kalbinde bir sıkıntı hissetmedi, hayatın nimetlerinden hiçbir şeyi kendine mal etmedi, aksine, elinde ne varsa hepsini büyük bir hoşgörü ve cömertlikle onlara verdi, yumuşaklık, iyilik, şefkat ve yüce sevgiyle onları sardı, onunla konuşan, onu gören hiç kimse yoktur ki, kalbi onun büyük ve geniş gönlünden fışkıran sevgi duygularıyla dolmasın. Bütün bunlar ona ve ümmetine Allah'ın bir rahmetiydi, Yüce Allah, bütün bunları, bu ümmetin hayatı ve dilediği düzeni yerleştirmek için hatırlatmaktadır. İstişare etme, onları bağışla, kendileri için Allah'tan af dile, yapacağın işler hakkında onların görüşlerini al. Yapacağın işler hakkında onların görüşlerini al. Yüce Allah şu kesin ayette İslam toplumunun yöneticisi Hazreti Muhammed, salat ve selam üzerine olsun de olsa, yönetimde, şura ilkesini getirmiş oluyor. Bu ayet, Müslüman ümmet için, şuranın temel bir ilke olduğu ve İslam düzeninin bundan başka bir ilkeye dayanmadığı konusunun, hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak kadar kesin olduğunu vurgulamaktadır. Şuranın şekline ve gerçekleşme yöntemlerine gelince, bunların, ümmetin durumu ve hayat şartlarına uygun olarak değişebilirler, çünkü, şura, gerçeğinin göstermelik değil uygulandığı her yöntem İslam'dandır. Bu hüküm, Şura ilkesinin görünürde acı ve tehlikeli sonuçları ortaya çıktıktan sonra gelmektedir. Açık sonuçlarından biri de, Müslüman saflarda bozulmanın ve görüş ayrılıklarının baş göstermesiydi. Müslümanların bazıları Medine'de kalıp düşmanın saldırmasını beklemeyi ve sokak başlarında onlarla savaşmayı öngörüyordu. Başka bir topluluk da cesaret gösterip düşmanı karşılamaya çıkma görüşündeydi. Bu görüş ayrılığının sonunda, safta bozulma baş göstermişti. Çünkü düşman kapıya dayanmışken Abdullah bin Ubey bin Selül askerin üçte biriyle geri dönmüştü. Kuşkusuz bu, büyük olay ve korkunç bir bozulmaydı. Ayrıca uygulanan taktik, görünüş itibariyle de askeri açıdan sağlıklı bir taktik değildi. Nitekim bu taktik, Abdullah B. Ubey'in dediği gibi eskiden beri uygulanan Medine'yi içerden savunma taktiğine de uymuştu. Müslümanlar daha sonra meydana gelen Ahzab, Hendek, savaşında bunun tersini uygulamış ve fiilen Medine'de beklemişlerdi. Uhud'da başlarına gelenden ders alarak Hendek kazıp düşmanı karşılamaya çıkmamışlardı. Kuşkusuz Resulullah, Medine'nin dışına çıkmakla, Müslüman safları bekleyen tehlikeli sonuçtan habersiz değildi, kesinlikle doğru olduğunu bildiği sadık bir rüya görmüş ve bu yüzden Medine'de kalma taraftarı idi, ailesinden birinin, arkadaşlarından birkaçının öldürülmesine ve Medine'yi de sağlam bir zırha yormuştu, kuşkusuz, şura, sonucu kararlaştırılan görüşü benimsemeyebilirdi, ancak gerisindeki acılı zararları ve kurbanları gördüğü halde bu, Şura'daki görüşe uydu, çünkü bir ilkenin yerleştirilmesi, bir kitlenin eğitilmesi ve bir ümmetin terbiye edilmesi geçici zararlardan daha önemlidir. En sakıncalı şartlarda meydana getirdiği bölünme ve savaş sonunda çekilen bunca acıları doğurması karşısında, Nebevi Komuta, savaştan sonra, Şura ilkesini tümden atma yetkisine sahipti yine kuşkusuz, ancak İslam, bir ümmet oluşturuyordu, onu eğitip insanlığa önderlik yapmaya hazırlıyordu, ve Yüce Allah, toplumları eğitmek ve onlara gerçek önderliği hazırlamak için, en iyi yöntemin, Şura'ya başvurması olduğunu benimsetiyordu, bunu sağlamak için sorumluluk taşımaya alıştırmak ve ne kadar büyük sonuç bakımından ne kadar acı da olsa hatalarını düzeltmelerini öğretmek, görüş ve uygulamasının sorumluluğunu taşımasını bilmelerini sağlamak için hata da işlenebileceğini biliyordu, çünkü hata işlenmedikçe doğru, gerçek anlamda bilinemez, alıştırılmış ve sorumluluğunun bilincine vardırılacak bir ümmetin inşası söz konusu olunca zararlar önemsenmez, hala bir ümmet vesayet altındaki bir çocuk gibi hayatını sürdürüyorsa bunun hayatındaki hatalar, kaymalar ve zararlar ona bir şey kazandırmıyor, demektir, bir insanın zararlardan sakınması. Ona bir takım maddi kazançlar sağlayabilir, ancak bu insan ruhsal olarak kaybedecektir, gelişimi ve eğitimi sekteye uğratacaktır, pratik hayattaki dayanıklılığı bakımından kaybedecektir. Tıpkı kayıp düşmemesi ya da örneğin ayakkabısını yıpratmaması için yürümekten alıkonulan çocuk gibi. İslam bir ümmet inşa edip eğitiyordu, onu önderlik makamına hazırlıyordu, bu nedenle olgunlaşıp pratik hayattaki davranışlarının üzerinden vesayetin kaldırılması için Resulullah'ın hayatındaki pratik uygulama ile eğitilmeleri gerekiyordu, şayet olgun bir önderliğin varlığı şuraya engel teşkil etseydi, her yandan düşmanlar ve tehlikelerle kuşatılmış ve henüz yeni olgunlaşmakta olan İslam ümmeti için çok önemli bir sonucu getirebilecek Uhud savaşı gibi en tehlikeli durumlarda buna başvurulmazdı ve yine pratik ve fiilen ümmetin oluşmasına engel olsaydı, bunca tehlikeli bulunan bir işte önderlik kurumu şuradan bağımsız davranabilseydi ve olgun bir önderliğin varlığı en tehlikeli işlerde, şuranın yerini tutabilseydi yüce Allah'tan vahiy alan Hazreti Muhammed'in salat ve selam üzerine olsun varlığı Müslüman ümmeti o gün şura hakkından yoksun kalmasına neden olabilirdi özellikle Müslüman ümmetin oluşması için tehlikeli olan şartların gölgesinde ve beraberinde getirdiği bunca acıdan sonra ancak ilahi vahiye muhatap olan Hazreti Muhammed'e salat ve selam üzerine olsun bu tür olayların meydana gelmesi ve bunca olumsuz şartın varlığı bile hakkı ortadan kaldırmaya yetmemiştir, çünkü Yüce Allah, sonuç ne olursa olsun, zarar ne derece büyük olursa olsun, saftaki bölünme ne kadar tehlikeli olursa olsun, verilen kurbanlar ne denli acı verirse versin ve tehlikeler her. Yanı sarmış da olsa en kritik işlerde bile, şura, ilkesinin uygulanmasının gerekli olduğunu biliyordu. Çünkü bunların hiçbiri, pratik hayatta pişmiş, görüş ve uygulamanın sorumluluğunun bilincinde ve farkında olan bir ümmetin oluşmasına engel teşkil edemezler, bizzat böyle bir ortamda bu ilahi emrin gelmesinin nedeni budur. Onları bağışla, kendileri için Allah'tan af dile, yapacağın işler hakkında onların görüşlerini al. Beraberinde büyük tehlikeler getirse de bu ilkenin her koşulda yerleşmesi gerekir, uygulanışı sırasında meydana gelen tehlike son derece büyük olsa da, Müslüman ümmetin hayatında yer etmesi ve uygulanışı Uhud'daki gibi düşman kapıdayken safta bölünmeye sebep olsa da, Müslüman ümmetin hayatından bu ilkeyi kaldırmaya ilişkin korkunç mazeretlerin geçersiz kılınması için, çünkü doğru yoldaki ümmetin varlığı bu ilkenin, Bağlıdır ve doğru yoldaki ümmetin varlığı da yolda karşılaşılan diğer tüm zararlardan daha önemlidir kuşkusuz. Üstelik İslam düzeninin gerçek görüntüsü, ayetin sonunu getirmeden tamamlanmış olmuyor. Ayete baktığımızda. Görüşler arasında tercih yapmak, bazısını uygulamadan alıkoymanın, şura ilkesinin yerine gelmesi için yeterli olmadığını görürüz, sonuçta Allah'a güvenip dayanmaktan alıkoymamalıdır insanı. Ama karar verince artık Allah'a dayan, hiç kuşkusuz Allah kendisine dayananları sever. Şuranın görevi, en isabetli görüşü ortaya çıkarmak, ortaya atılan ihtimallerden birini seçmektir, İş bu noktaya varınca, şuranın rolü biter artık, uygulama, fonksiyonu devreye girer. Allah'a güvenip dayanarak kararlaştırılan görüşü büyük bir azim ve kararlılıkla uygulama işi, Allah'ın çizdiği kadere ve sonuçları dilediği gibi yönlendiren Allah'ın iradesine bağlar. Resulullah, Rabbani ve Nebevi zırhını giyerken, ümmete, şura yani görüş bildirmeyi, en tehlikeli ve en büyük işlerde bile uygulama sorumluluğunu taşımayı öğretiyordu. Şuradan sonra hareket etme, Allah'a güvenip dayandıktan sonra, sonunu ve varacağı yeri bildiği halde, kendini Allah'ın kaderine teslim etmekten ibaret ikinci zırhını da kuşanıyordu, böylece çıkış emri uygulandı, Resulullah eve girdi, nereye gittiğini, kendisini ve beraberindeki arkadaşlarını bekleyen acıları ve kurbanları çok iyi bildiği halde zırhını ve silahlarını kuşandı, ardından Medine'nin dışına çıkmaya taraftan, olanlar Resulullah'ı istemediği bir şeye zorladıklarına ilişkin endişeleri ve tereddütleri ile düşmanı karşılamak veya Medine'de beklemek konusunda dilediği gibi davranması hususunda Resulullah'ı serbest bırakmaları, evet böyle bir fırsatın doğması bile onun kararından döndürmeye yetmedi, çünkü o, onlara toplu bir ders vermek istiyordu, şura, dersini, Allah'a güvenip dayanmak ve onun kaderine teslim olmakla beraber azmedip kararlılık göstermek dersini de vermek istiyordu. Onlara, şura'nın bir zamanının olduğunu, bundan sonra tereddüte, görüş tercih etmeye ve görüşleri yeni baştan değerlendirmeye yer olmadığını öğretmek istiyordu. Çünkü bu, aceleciliğin, edilgenliğin ve bitmez tükenmez kararsızlığın belirtisidir. Oysa yapılacak iş, görüş bildirip, şuraya başvurmaktır. Allah'a güvenip dayandıktan sonra azim ve kararlı göstermektir Allah da bunu seviyor. Allah'ın ve O'nun taraftarlarının sevdiği dostluk, müminlerin özenle koruması gereken dostluktur, hatta bu, müminlerin ayırıcı özelliğidir, Allah'a güvenip dayanmak, her işi sonuçta O'na döndürmek İslam düşüncesinde ve İslami hayatta beliren son denge çizgisidir, bu, her işin Allah'a döneceğine ve Allah'ın dilediğini yapabildiğine ilişkin büyük gerçekle birlikte hareket etmektir. Kuşkusuz, bu Uhud'dan çıkarılan büyük derslerden biridir, herhangi bir çağda yaşayan özel bir nesil için değil tüm Müslüman nesiller için bir tecrübe birikimidir. Allah'a güvenip dayanma gerçeğinin yerleşmesi ve sağlam temelleri üzerinde yükselmesi için surenin akışı, zafer ve bozgun konusunda etkin gücün Allah'ın gücü olduğunu, yardımın ondan bekleneceğini, yenilgi konusunda ondan korkulacağını, yönelişin ona olacağını, hazırlık yapıldıktan, sonuçtan el çekip onu tamamen Allah'ın kaderine bağladıktan sonra ona güvenilip dayanılacağını bildirerek sürmektedir. Eğer Allah size yardım ederse sizi biç kimse yenemez, fakat eğer sizi yüzüstü bırakırsa ondan başka size kim yardım edebilir, müminler sadece Allah'a dayansınlar. İslam düşüncesinde, Allah'ın kaderinin mutlak etkinliği ile bu kaderin insanların, davranış, eylem ve işlerinin sonucunun gerçekleşmesi arasında şaşmaz bir denge vardır. Yüce Allah'ın kanunu sonuçların sebeplerden sonra gelmesini öngörmektedir. Ancak sonuçları doğuran bizzat sebeplerin kendisi değildir, müessir etken Allah'tır ve Yüce Allah, kaderi ve iradesi uyarınca sonuçları sebeplerden sonraya bırakmıştır. Bu yüzden insandan görevini yerine getirmesini, çaba sarf etmesini, gereken neyse onu yapmasını istemektedir. Sonra da bunların miktarına uygun sonucu meydana getirmektedir. Böylece sonuçlar ve akıbetler, Allah'ın dilemesine ve kaderine bağlanmış olur, çünkü yalnızca o, bir şeyin olmasına ve dilediği gibi oluşmasına izin verir, bu şekilde Müslüman'ın düşüncesiyle eylemi arasında denge sağlanmış olur, o, elinden geldiğince çalışır, çaba sarf eder, bunların sonucu konusunda da Allah'ın kaderine ve iradesine bağlanır, onun düşüncesinde, sonuçlarla sebepler arasında kesinliğe yer yoktur, hiçbir işte Allah'ı zorunlu kılamaz. İşte burada ayeti kerime, savaşın hangisi olursa olsun kaçınılmaz sonuçları olan zafer ve yenilgi konusunda Müslümanları, Allah'ın kaderine ve dilemesine döndürmektedir, onları Allah'ın iradesine ve gücüne bağlamaktadır, şayet Allah onlara yardım ederse kimse onları yenemez, bu varlık aleminde yaradan, tam ve mutlak bir gerçektir, çünkü, Allah'ın kuvvetinden başka kuvvet, O'nun gücünden başka güç ve O'nun dilemesinden başka dileyiş söz konusu değildir, her şey ve her olay O'ndan kaynaklanır, ancak tam ve mutlak gerçek olan bu anlayış, Müslümanları metodu uygulamaktan, direktiflere uymaktan, yükümlülükleri yerine getirmek ve çaba sarf etmekten alıkoyamaz, bütün bunlardan sonra da Allah'a güvenip dayanmak zorundadır Müslüman. Müminler sadece Allah'a dayansınlar. Böylece Müslüman'ın düşüncesi, Allah'tan başkasından bir şey isteme düşüncesinden kurtulmuş olur, o, kalbini doğrudan varlık aleminde etkin olan güce bağlar, böylece zafer, korunma ve sığınma için ham hayallerden ve boş sebeplerden elini çeker, sonuçların meydana gelişinde varılacak noktanın gerçekleşmesinde ve her işi hikmeti uyarınca planlamasında yalnızca Allah'a güvenip dayanır, bundan sonra da her ne şekilde olursa olsun, Allah'ın takdiriyle meydana gelen her şeyi içtenlikle kabul eder. Bu teslimiyet İslam'ın dışında olan her insan kalbinin tanımadığı olağanüstü bir dengedir. Daha sonra ayeti kerime, emanete, yönetime, ihanetten sakındırma, hesap gününü hatırlatma ve ruhları hırpalamadan görevi yerine getirmeye sevk etme konusunda bu eksenden çizgiler uzatmak için nübüvvete ve onun ahlaki özelliklerine dönmektedir.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 Okçuların dağdaki mevzilerini terk etmesinin nedenleri arasında, Resulullah'ın ganimetten kendilerine pay ayırmayacağı endişesi de yer almaktaydı. Aynı şekilde bazı münafıklar daha önce, Bedir, ganimetlerinden bir kısmının saklandığını söylemiş ve bu konuya Resulullah'ın ismini de karıştırmaktan çekinmemişlerdi. İşte burada surenin akışı, bütün peygamberlerin ihanet etme ihtimalini ortadan kaldıran bir hüküm yerleştirmektedir. Yani mallardan veya ganimetten herhangi bir şeye el koymaları, askerden bazısına pay ayırmadan diğerleri arasında paylaştırmaları yahut herhangi bir şeye ihanet etmelerinin söz konusu olmayacağını bildirmektedir. Hiçbir peygamberin kamu mallarında yolsuzluk yapması söz konusu değildir. Olur şey değil, kesinlikle hiçbir peygamberin özellik, tabiat ve ahlakında böyle bir şeyin olması mümkün değildir. Buradaki olumsuzluk, eylemin meydana geliş ihtimaline ilişkindir, helalliğini ya da olabilirliğini yasaklamak için değildir. Çünkü peygamberin, güvenilir, adil ve tertemiz tabiatla oluşu başından itibaren ihanetin meydana gelmesine engeldir. Bir diğer kıraatte, yeyullu, fiili meçhul sığasıyla o. Bu durumda bir peygambere ihanet edilmeyeceği ve ona uyanların kendisinden herhangi bir şey gizleyemeyeceği anlamı ortaya çıkar, dolayısıyla herhangi bir şeyde peygambere ihanet etmeye nehyetme söz konusu edilmiş oluyor, bu kıraat Hasan el-Basri'nin kıraatidir. Ardından, emanete ihanet edenlere, kamu malından ya da ganimetten herhangi bir şey gizleyenlere yönelen şu korkunç tehdit yer almaktadır. Kim bir yolsuzluk yaparsa kıyamet günü yolsuzluk malını taşıyarak gelir, sonra herkese kazandığı eksiksiz olarak verilir, biç kimseye haksızlık edilmez. İmam Ahmet şöyle rivayet eder, Süfyan Zühri'den aktardı, o da Urve'nin şöyle dediğini işitmişti, Ebu Hamid Es-Said'i anlattı, Resulullah, salat ve selam üzerine olsun, EZD kabilesinden İbni Uteybe adında birini zekatları toplamak için görevlendirdi, adam gelip şöyle dedi, bunlar sizin, bunlar da bana hediye edildi, bunun üzerine Resulullah mimbere çıktı ve şöyle dedi, bu iş için görevlendirdiğimiz görevliye ne oluyor da, bunlar sizin, bunlar da bana hediye edildi, diyor, babasının ya da anasının evinde oturup bekleseydi bunlar hediye edilecek miydi, Muhammed'in nefsi elinde olana ent olsun ki sizden biriniz ondan bir şey götürürse kıyamet günü hayatında götürdüğü o şeyle gelir, ya bağıran bir deve, ya böğüren bir sığır ya da meleyen bir koyunla gelir, sonra biz koltuklarının altını görene kadar iki elini sonra da üç kere şöyle dedi, Allah'ım tebliğ ettim mi, Buhari Müslim? Bir başka rivayette İmam Ahmet kendi isnadiyle Ebu Hüreyre'den şöyle nakleder. Bir gün Resulullah aramızdayken ayağa kalktı ve emanetten söz etti, emanete ve onu korumaya büyük önem verilmesini istedi, sonra da şöyle buyurdu, sizden birinizin boyunda bağıran bir deve olduğu halde gelip, ya Resulullah yardım et demesini istemem, ona, Allah'a karşı sana hiçbir şey yapamam, çünkü sana tebliğ etmiştim, diyeceğim, sizden birinizin boynunda kişneyen bir at olduğu halde gelip, ya Resulullah yardım yardım et demesini istemem ona Allah'a karşı sana hiçbir şey yapamam çünkü sana tebliğ etmiştim diyeceğim sizden birinizin boynunda altın ve gümüş olduğu halde gelip ya Resulullah yardım et demesini istemem ona Allah'a karşı sana hiçbir şey yapamam çünkü sana tebliğ etmiştim diyeceğim Buhari Müslim İmam Ahmed kendi isnadı ile yeb u Ömer Elkindi'den şöyle rivayet eder Resulullah, salat ve selam üzerine olsun, şöyle buyurdu, ey insanlar sizden kimi bir konuda vazifelendiririz de bu kişi bir iğne dahi gizlerse bu emanete ihanettir, kıyamet günü bununla getirilir, adiye ye der ki, ensardan siyah derili biri kalktı mücahid, der ki, o saat bin ubade idi, şu an onu görür gibiyim ve o, ya Resulullah benden verdiğin işi geri al, dedi, Resulullah, niçin, diye sorar, adam, şöyle şöyle dediğini işittim der, Resulullah bunun üzerine şöyle buyurdu, aynı şeyi şimdi de söylüyorum, kimi bir işe görevlendirdiğimizde az çok ne varsa getirsin, verileni alsın, verilmeyeni bıraksın, Müslim Ebu Davud değişik yollardan İsmail B. Ebu Raftın rivayet etmişler. İşte Kur'an ayetleri ve hadisi şerifler Müslüman kitlenin eğitimindeki fonksiyonlarını böyle icra edip onu hayret verici bir noktaya getirdiler, onları insanlar içinde benzeri görülmemiş bir şekilde emanete riayet eden, takva sahibi ve her ne şekilde olursa olsun emanete ihanet duygusundan uzak bir topluluk halinde yetiştirdiler, Müslümanlar arasında en basit bir insan bile ganimet olarak eline geçen çok kıymetli bir şeyi alırken, hiç kimse görmediği halde getirip komutanına teslim edebiliyordu, Müslüman, Kur'an'ın ürkütücü Nassın'a muhatap olmaktan ve kıyamet günü. Peygamberinin kendisini sakındırdığı korkunç ve utandırıcı durumla karşılaşmaktan korktuğu için bu konuda nefsinde olumsuz bir duyguya yer açmazdı, Müslüman, bu gerçeği pratik olarak yaşıyordu, ahiret onun duygularında yer eden bir olguydu, Müslüman herin kendisini, Peygamberinin ve Rabbinin karşısında görüp kötü duruma düşmekten titizlikle korunuyordu, çünkü ahiret, yaşadığı bir gerçekti, uzak bir vaat değil, hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde, herkese kazandığının verileceğini ve kimseye haksızlık edilmeyeceğini çok iyi biliyordu. İbn-i Cerir Taberi tarihinde şöyle anlatır, Müslümanlar Medeyn şehrine girip ganimetleri topladıklarında adamın biri beraberinde bulunan bir malı getirip ganimetleri toplayan kişiye verdi, ganimetleri toplayan kişiyle orada bulunanlar, bunun gibisini görmedik, yanımızda bulunanlar değil buna denk olsunlar, yanına bile yaklaşamazlar, adama bundan bir şey aldın mı, dediler, Allah'a andolsun olsun ki onun korkusu olmaz bunu asla getirmezdim, dedi. Bunun üzerine adam da bir özellik olduğunu anlamadılar ve, kimsin, dediler, adımı sizi beni övmemeniz için sizden başkasına da beni methetmemeleri için söylemem, ancak Allah'a hamd eder onun sevabıyla yetinirim, dedi peşine bir adam taktılar ve arkadaşlarına gidip kim olduğunu soruşturmasını istediler, böylece bu kişinin amrb, abdikay olduğunu öğrendiler, taberi tarihi c, 4, s, 16. İşte İslam, Müslümanları bu olağanüstü eğitim yöntemiyle eğitiyordu, öyle ki bu konuda anlatılanlar neredeyse efsane sayılacak derecededir. Daha sonra ayetin akışı ganimet ve ihanet konusundan, değerlerin ölçülmesine geçiyor, mümin kalbin ilgilenip uğraşmasına yol açan gerçek değeri bildiriyor. Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın gazabına uğrayan kimse gibi olur mu, onun varacağı yer cehennemdir, orası ne kötü bir varış şey yeridir. Onların Allah katındaki dereceleri farklıdır, Allah onların neler yaptıklarını görmektedir. Bu, gölgesinde ganimetlerin ve çeşitli malların çok küçük kaldığı bir değişimdir. Ayrıca, kalplerin eğitimi, önem verdiği şeylerin yükseltilmesi, ufkunun genişlemesi ve asıl meydandaki gerçek yarışı göstermesine ilişkin olağanüstü eğitim metodundan bir temas örneğidir.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 İşte, değer, budur, ilgi ve seçim alanı burasıdır, kar, zarar ortamı burasıdır, Allah'ın hoşnutluğuna uyan ve onunla kurtuluşa erenle, ondan yüz çevirip Allah'ın hışmına uğrayarak böylece cehenneme, o kötü dönüş yerine, giden arasındaki fark ne kadar açıktır. Bu ayrı bir derece, bu da apayrı bir derece, çok farklı şeyler. Onların Allah katındaki dereceleri farklıdır. Herkes derecesini, hak ederek elde edecektir, ne bir haksızlık ne de bir kısma, ne tolerans ne de fazlalık, Allah onların neler yaptıklarını görmektedir. Bölüm asıl eksenine, Resulullah'ın kişiliğine, risaletine ve onunla müminlere yapılan iyiliğin büyüklüğüne dönerek son buluyor. Allah'ın lütfü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 Bu bölümün şu büyük gerçekle, peygamberin, salat ve selam üzerine olsun, kişisel değeri onunla gerçekleşen ilahi lütfün büyüklüğü, şu ümmetin inşasında, eğitim öğretiminde, önderliğinde apaçık sapıklıktan, ilim hikmet ve temizliğe dönüşümündeki rolünün gerçeğiyle son bulması, evet bu sonuç kur, ana özgü derin ve değişik işaretleri içermektedir. Öncelikle ganimetler, ganimet tutkusu, ganimete ihanet ve savaştaki durumun değişmesine, zaferin yenilgiye dönüşmesine ve Müslümanlara yapacağını yapmasına doğrudan neden olan bu değersiz işle uğraşma konularına değinmektedir. Çünkü büyük risalet gerçeğine ve onda somutlaşan büyük lütfa yönelik işarette, gölgesinde tüm yeryüzü ganimetlerinin, eşyalarının ve nimetlerinin anmaya ve değerlendirmeye de yemeyecek kadar değersiz ve önemsiz kaldığı, Kur'an'ın eşsiz eğitim temaslarından derin bir temas yer almaktadır. Bu gerçeğin yanında mümin başka şeyleri anmaktan utanır, bunları düşünmek bile yüzünü kızartır, nerede kaldı ki bunlarla ilgilenmek söz konusu olsun. Sonra savaşta Müslümanların başına gelen yenilgi, yara, acı ve zararlardan söz edilmektedir. Çünkü böylesine büyük bir gerçeğe ve onda somutlaşan lütfa değinmek, gölgesinde her türlü acının ve zararın yanında bütün yaralanma ve kurbanların son derece küçük kaldığı kur, ana özgü olağanüstü eğitim metodunun derin temaslarından. Biridir, böylece lütuf tazim edilmekte, Müslümanların hayatındaki her şeye kesinlikle tercih edilen iyilik tamamen belirginleşmektedir. Sonra, bu lütfün Müslüman ümmetin hayatındaki etkilerine işaret edilmektedir.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 Bu da bir halden diğer bir hale, bir durumdan başka bir duruma ve bir dönemden başka bir döneme geçişi ifade etmektedir. Böylece Müslüman ümmet, bu değişimin arka planındaki yeryüzü, tarihi ve insanlık hayatında bu ümmetten büyük bir görev isteyen ve peygamber göndermekte ümmeti bu büyük göreve hazırlayan Allah'ın kaderini kavramış olur. O halde böylesine önemli bir görevi bulunan bir ümmetin şu önemli hedefin gölgesinde basit ve değersiz kalan şeylerle kafasını meşgul etmesi uygun değildir, şu büyük gayenin gölgesinde rahat ve kolay görünen kurbanlar ve acılarla muzdarip olması yakışık almaz. Bunlar, ayetlerin akışında hatırlatılan bu lütfün akla getirdiği bazı duygular, tüm duyguları ve gölgeleriyle kuşatıcı Kur'an ayetini karşılayabilmek için özetleyerek genel bir değiniyle yetiniyoruz.